أخذ ذات الأكمام والحب العصف Kunna yedu ya والأرض كل يوم هو في شأر فبأي Sen amurun sen Engel o cami imam ve hatibi etanı öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendisine razı olsun. Pek muhterem efendim, sayve değer hocalarım ve çok kıymetli gönül dostlarımız. Hollanda Kulüp Hacegan'ın organize ettiği 1. Aile Eğitim Toplantısı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Katılımınızdan dolayı Hollanda Kulüp Hacegan çalışanları olaraktan sizlere teşekkürü bir borç biliriz. Bugün bizim için çok özel, çok mutlu bir gündür. Çünkü başta tek muhterem efendim Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızı misafir etmekten şeref duyarız. Ve ayrıca davetimize icabet eden birbirinden kıymetli hocalarımız Avusturya'dan, İsveç'ten, Almanya'dan ve Hollanda'nın dört bir köşesinden Katılan siz kardeşlerimize tekrar tekrar teşekkür ederiz. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Kulüp Hacigen olaraktan Hollanda'da ilk kez organize ettiğimiz böyle bir toplantıda elhamdülillah kısa sürede kontenjanlarımız dolmuştur. Bugün başta pek muhterem efendim, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın ve siz gönüldaşlarımızdan aldığımız destek ile gelecekteki yapacağımız toplantılarımızı ve programlarımızı daha güvenle, düşünerek ve çalışarak başaracağız inşallah. Sizlere Kulüp Hacegan olarak kısa vadede yapmayı hedeflediğimiz ve kimini gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin özetini takdim etmek istiyorum. 1- Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan hocamızın ismini verdiği Müslümanların Hizmetleri isimli aylık bir bülten çıkaracağız inşallah. Her yıl Mehmet Zahid Kodku rahmetullahi Aleyh Hanma programı, geziler, aile kampları, mübarek gün ve aylarda programlar, Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan hocamız ile birlikte haç ve umre öllem ve giden Haç organizasyonu için gerekli çalışmalar yapılıyor İnşallah 99 takvim yılında hizmet aşkıyla dolu tecrübeli ehil ve bilgili kadrosu ile hizmetinizdedir Pek muhterem efendim, saygıdeğer hocalarım ve çok kıymetli gönül dostlarımız, Hollanda Kulüp Hacegan'ın organize ettiği birinci aile eğitim toplantısına katılımınızdan dolayı şükranlarımızı sunarız. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Ve sözleri fazla uzatmadan hocamıza veriyoruz inşallah. Buyurun hocam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Hey kardeşlerim, kıymetli misafirler, muhterem beyler ve muhterem hanımefendiler, Kulüp Hacegan Derneğimizin Hollanda Şubesinin tertiplemiş olduğu aile eğitimin toplantıları ve çalışmalarına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun çok uzaklardan gelenler var Avustralya'dan Avusturya değil Avustralya'dan İsveç'ten Fransa'dan efendim Türkiye'den katılan kardeşlerimiz var güzel bir yer seçildi sakin imkanları olan temiz, sevimli bir yer burada başlatılan Kur'an-ı Kerim okuyarak Fatiha'lar okuyarak başladığımız çalışmalarımızın hayırlı faydalı verimli olmasını dileriz. Cenab-ı Mevla çalışmalarımızı bereketlendirsin feyizlendirsin sonuçlarını bizim dünya ve ahiretimiz için ve umumi olarak Ümmet-i Muhammed için hayırlı eylesin. Tertip eden kardeşlerimize emek sarf eden, gayret sarf eden kardeşlerimize Allah büyük mükafatlar ihsan eylesin. Bu aile eğitim toplantılarımızın kaynağı, menşe'i başlangıcı ilki Avustralya'da olmuştur. Avustralya'da kardeşlerimiz sene sonu büyük tatilinden istifade ederek yüzlerce insanı böyle buna benzer güzel yerlerde toplamışlar. Sonra bu çalışmaların çok güzel olduğu görülünce bu güzel adet Türkiye'de tekrarlanmış sonra İsveç'te efendim uygulanmış Almanya'da yapılmış böylece Amerika'da, İngiltere'de yapılmış, böylece uluslararası bir güzel adet haline gelmiştir bizim camiamıza bizim topluluğumuza mahsus efendim güzel bir çalışma olmuştur bu aile toplantılarının büyük sonuçları olmuştur. Büyük atılımlar çıkmıştır bu toplantılardan. Mesela dualar ettiğimiz maşallah dediğimiz ödüller kazanan ak böyle bir toplantıda kurulmuştur. Ak televizyonumuz böyle kurulmuştur. Diğer hayır ve hizmet çalışmaları böyle toplantıların sonunda yapılmıştır. Ve hangi ülkede yapılmışsa oradaki kardeşlerimizin uzun mesafeleri aşarak bir araya gelmelerini, muhabbetlerini arttırmalarını, tazelemelerini, tanışmalarını birlikte hizmetleri daha kuvvetli bir şekilde yapmalarını sağlamıştır. Bunlardan çok güzel sonuçlar aldık. Birçok ülkede camiamızın müesseseleri teşekkür etti bu sayede. Efendim camiler, okullar, kitap evleri, radyo yayınları, yapılmaya başlandı, dergiler çıkartılmaya başlandı. Bu toplantının da hayırlı olmasını dileriz. Bu toplantılar bir taraftan dinlenmeyi de sağlıyor, bir taraftan dostluk ve muhabbeti tanışmayı sağlıyor, bir taraftan da böyle ciddi, yani sadece eğlenme değil, ciddi sonuçlara ulaşmayı sağlıyor. Benim rahmetli bir amcam vardı köyde, Tarlada çalışırken çok çalışan bir insandı. Zengin bir insandı ama daima çalışırdı. Çok baba, baba yiğitti, çok dürüsttü. 3-5 kişiye bedel kuvveti vardı. İçki sigara kullanmazdı. Böyle meziyetleri olan bir kimseydi. Önünden böyle yaz tatilinde kızlar, delikanlılar geçiyorlar sabahleyin. Sonra dönüyorlar. Bizim yalı ile kasaba arasında 7 kilometre mesafe var. Onun tarlasının önünden geçiyorlar, bir gün dayanamamış. Sormuş, siz ne yapıyorsunuz böyle? Demişler ki, işte biz yürüyüş yapıyoruz. Böylece vücudumuz kuvvetlensin, idman olsun diye, yani sıhhatimiz ve beden eğitimimiz gelişsin diye yapıyoruz deyince köylü tabiriyle demiş Ülen böyle boş işle uğraşacağınıza bir fukaranın bir zavallı fakirin tarlasını belleseniz, çapalasanız orada bir iş yapsanız da bir sonuç olsa ya bu basit bir efendim sade bir görüş gibi efendim bir temenni gibi görünüyor ama benim çok hoşuma gitmiştir. Birçok şeyi boşuna yapıyor insanlar. Birçok idmanı, eğitimi Boşuna yapıyor. Halbuki boş olmayan bir şekilde Allah'ın razı geleceği ve sonucunda güzel efendim semereler efendim güzel eserler, güzel işler yapılan çalışmalar halinde düşünülmesi efendim daha iyi olur. Bizim bu toplantılarımız öyle oluyor. Yani sadece bir eğlenme Toplanma, dinlenme, gezme değil. Büyük işler oluyor. Onun için e, memnun oluyorum ve mümkün oldukça böyle toplantılara çok uzaklardan da olsa katılıyorum. Mesela buradayken Avustralya'ya gidiyorum. Böyle bir toplantıya davet edildiğim için. Avustralya'dayken İsveç'e geçiyorum. İsveç'teyken Amerika'ya gidebiliyorum. Sevdiğim için. Yani mecburiyet olarak görüyorum. Bu çeşit toplantılara katılmayı efendim, çok faydalı gördüğüm için uzak mesafeleri göze alarak yollara çıkıyorum aziz ve muhterem kardeşlerim biz Allah'a hamdü senalar olsun dünya üzerinde önemli tanınmış bir topluluğuz başka İslam ülkelerinden bizi tanırlar, severler, bilirler takdir ederler bize ziyarete gelirler Uluslararası şöhrete sahip yazarlar, onların bağlı olduğu topluluklar, cemiyetler bizim müesseselerimize gelir. Biz de onlara mümkünse gideriz. Uluslararası ciddiyeti olan, saygınlığı olan, sevilen bir topluluğuz. Ve tabii aydın, tahsilli, görüş ufku geniş, düşünce kafa efendim, imkanları, kapasitesi, sırası yüksek kardeşlerimiz var. Elhamdülillah profesörler var. Çok yüksek mevkilerde bulunmuş insanlar var. Onları söylemek istemiyorum. E, siyasetin en yüksek noktalarına çıkmış insanlar var camiamızdan. Onun için bizim çalışmalarımız e, önemli çalışmalar oluyor. Sonuçlarından başkaları da bazen görgü ve bilgi olarak istifade ediyorlar. Onlar da aynen bu çalışmaları yapıyorlar. Mesela biz bir neşriyat çalışması yapmışsak bu bir güzel numune oluyor, örnek oluyor, başlangıç oluyor. Bize benzer camialar da o şekilde neşriyatlar yapıyor. Sonunda bakıyorsunuz Türkiye çapında Düşmanları korkutan, dostları sevindiren bir neşriyat hamlesi meydana gelmiş. Bu basına intikal ediyor. Berçselerle konuşuluyor, yazarlar tarafından yazılıyor. Efendim bir gelişmeye vesile oluyoruz. Elhamdülillah. Şimdi böyle toplantılarımıza imkan el verdiği zaman en selayetli insanları çağırıyoruz. Bakanlık yapmış, müsteşarlık yapmış, efendim uzman, üniversitede profesör, Böyle insanları çağırıyoruz ve onların fikirlerinden, görüşlerinden o toplantılarda büyük istifadeler oluyor. Ve toplantıya katılanların da hakikaten çok büyük gelişmeler kaydettiklerini müşahede ediyoruz, seviniyoruz. Hiç unutmuyorum, gemlikte yaptığımız toplantılarda bir hafta toplantı yapmıştık gemlikte yedi veya sekiz gün deniz kenarında diz boyu kar yağdığı bir zamanda bir yeri tutmuştuk. Efendim Her gün üç tane konferans vardı, üç kere yedi, yirmi bir, yirmi bir konferans. Hepsi son derece kıymetliydi ve ilkokul çocukları bile elinde kağıt, kalem, konuşmaları dikkatle dinliyorlar, not alıyorlardı. Sonra en son gün sonuçlar, dilekler, temenniler bölümünde ağzımız açık kaldı. Küçücük çocuklar kalktılar, geldiler, mikrofonu aldılar, öyle ciddi şeyler söylediler. O kadar dikkatle takip etmişler. Öyle güzel efendim sözler sarf ettiler ki hayran kaldılar. Yani büyüklerin ciddiyetinden daha aşağı kalmayan, ciddi efendim böyle küçük çocuklar gördük. ilk çocuk çocuğu ve sevindik demek ki çalışmalarımız çocuklarımızın da güzel yetişmesine vesile oluyor. Hanımlarımızın da yetişmesine, gelişmesine vesile oluyor. Bizim camiamız İslam'ı sadece efendim tek yönlü, tek taraflı bir açıdan, bir yüzeyden, bir yüzden görüp oraya saplanıp sadece o yolda uygulamaya çalışan bir camia değil. Biz hayatın her yönünün İslamca yaşanması için Müslümanca sürdürülmesi çalışmaların Müslüman zihniyetine uygun, İslami, Kur'ani, imani esaslara uygun ölçüler içinde cereyan etmesi için her sahada çalışma yapıyoruz. Onun için Türkiye'nin ilk motor fabrikasını biz kurduk, bizim cami avcı Türkiye'nin, Balkanların en büyük motor fabrikasını biz kurduk. Halen o fabrika Pancar Motor diye imalat yapıyor. Benim babam hisse iştiradidir. Efendim kuruluş konuşmalarını yapıldığı yapıldığı zaman rahmetullahi Aleyhi hocamızın efendim huzurunda sıradan işte ben de olduğum sırada ben o zaman henüz öğrenciyken ve sen de fıgküğünü diye benim de fikrimi sormuşlardır. Yani ben de o zaman cevap vermişimdir. Sanayi hamlesi yaptık siyaset hamleleri yaptık, eğitim hamleleri yaptık, uluslararası hamleler yaptık, efendim iktisadi hamleler yaptık, büyük müesseseler kurduk. Eğer Allah kısmet ederse ileriye dönüp ileride çok daha büyük işlerde yapacak bir imkan, yani potansiyel dediğimiz olabilirlik kabiliyeti camiamızda Allah'ın lütfuyla mevcut. Onun için biz zaman zaman kardeşlerimizi toplayıp istişare yapıyoruz. Ve emruhum şura beynahım buyrulduğu için Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların işlerini birbirleriyle konuşarak yaparlarsa akıl akıldan üstün olduğundan uzmanlar konuştuğundan işler daha güzel yapılacağı için zaman zaman böyle bu toplantılarımız istişari mahiyette oluyor. Mesela bir seferinde efendim 21. yüzyıla yaklaşıyoruz. Acaba çalışmalarımızı nasıl yapmalıyız diye ayvalık'ta efendim konuşmalar yapmıştık. Çok güzel profesörler konuşmuştu. Efendim bakanlar konuşmuştu. Çok güzel efendim sözler söylenmişti. Fikirler ileri sürülmüştü. Biz onları değerlendirdik. O değerlendirmelerden sonra bizim camiamızın çalışmaları seviye bakımından çok yüksek çalışmalar oldu. Çok güzel çalışmalar oldu. Beş yıldızlı. Yani eğer en son değerlendirme beş yıldız ise beş yıldızlı çalışmalar oldu. Elhamdülillah. Şimdi tabi Hollanda gibi Türkiye'den uzak olan bir güzel diyarda toplantı yapıyoruz. Efendim Türkiye'deki bütün kardeşlerimizi buraya getirmek imkanına sahip Olamaz Hollanda'daki bir dernek. Türkiye'den gelmek isteyen kardeşlerimizin hepsi de buraya gelmeye müracaat ettikleri halde efendim, muvaffak olamıyorlar. Çünkü bu bir vize meselesi oluyor, müsaade meselesi oluyor. Fakat e, kendi çapımızda Almanya'da, Hollanda'da, İsveç'te, yurt dışında yaşayan kimseler olarak. Bizim de onların sahip olmadığı bir takım tecrübelerimiz var. Bu toplumları tanıyoruz. Yine bizim de bir çeşit uzmanlığımız var buradaki toplanmalarımızdan. İnşallah yine bir şura olacak bu. Bir faydalar çıkacaktır diye düşünüyorum. Hiç olmazsa tek tek... Hiçbir şey düşünmeden, gelişigüzel yaşamaktansa bir takım kararlar alıp da o kararların ışığında düzenli çalışmak tabii muhakkak ki daha iyi olacak diye düşünebiliriz. Biliyorsunuz, bu toplantıyı Türkiye'de de yapmamız lazım, başka ülkelerde de yapmamız lazım. Çünkü Türkiye ve dünya çok hızlı bir değişim içinde. Özetleyecek olursak, bu değişimleri, bir kere siyasi bakımdan, uluslararası siyaset bakımından, dış siyaset bakımından büyük değişmeler ve gelişmeler var. Bu bizim çevremizde cereyan ediyor, Balkanlarda cereyan ediyor, Kafkaslarda cereyan ediyor, Kuzeyimizde Rusya'da cereyan ediyor, Avrupa'da cereyan ediyor, Efendim, Ortada o da cereyan ediyor, Afrika'da cereyan ediyor, Efendim, Asya'nın güneyinde, güneydoğusunda, güneydoğu Asya'da, batısında, Çin'de, Japonya'da cereyan ediyor. Hızlı bir siyasi değişim, hızla değişen bir dünya karşısındayız. Onları düşünmemiz lazım bir kere. Bu değişmelerin her birisi bizi ilgilendirebilir. Yani Avrupa'daki değişim rüzgarları, Avrupa'da yaşadığımıza göre bizleri etkiler.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 seçimler ve seçilen partilerin zihniyetleri öççuların efendim bilmem e, o sık bir takım grupların başa sık bir takım grupların başa geçmesi bizi etkiler. Onun için iç ve dış siyasetle ilgilenmek zorundayız. Çünkü hatırı sayılır topluluklar halledeyiz. Bugün Alman seçimleri bir iki gün sonra yapılacak efendim. Anlaşılıyor ki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 Müslümanlar, Biz dediğim zaman Müslümanlar kastediyorum. Bunu şeyler biliyor. Bütün Cumhuriyetçiler, Demokrat Parti mensupları hepsi biliyor. Eğer biz değerli toplu bir çalışma yapsak istediğimiz partiyi iktidara getirir, istediğimizi başkan yaparız. İstemediğimizde istemediğimiz için başkan yapmayabiliriz. Bunlar bir siyasetle ilgili taraflar. Sonra uluslararası mali sıkıntılar bunalımlar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 bu samimiyet, faydalı bir samimiyet değil. Hem dünyalar mahvoldu, hem ahiretli. Onun için inancın inanç olması yeterli değil. Hoca kardeşimiz burada Kur'an-ı Kerim okuduk, okuduktan sonra hem mü'minine ver müminat, mü'min erkek, mü'min kadınlara dua etti, hem de arkasından ekledi ve mü'slimine ve müslüman, müslüman olmak önemli. Yani mü'min oluyor, yanlış bir şeye iman ederse yanlış inanç Allah indinde makbul değil. اِنَّ الْد۪ينَ اِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın kabul ettiği inanç İslam, başka bir inanç makbul değil. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ الْد۪ينَ فَيَا يُقْبَلَ مِنْهُ İslam'da başka bir din edinin dinini Allah kabul etmeyecek diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. O halde gerçek İslam'ı gerçek ve cesiyle öğretmemiz lazım. İslam'ın öğretilmesi hürriyet olmayan ülkelerde gerçek değildir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 imkanı nispetinde mali gücü nispetinde efendim mevki makamı sakvet ve kuvvetin nispetinde İslam'a karşı borcu vardır. Ödevleri ve görevleri vardır. Ve biz bu görevleri yaptığımız zaman dünyadan ses getirecek bir topluluğuz. Dünyanın bugün gündemini kimler çiziyor? Kimler yönlendiriyor? İnsanları nereye sevk ediyor? Bu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 Türkiye'mizi düşünmek de bir görev bizim için, çünkü o elden giderse çok acı bir durum olur. Bir kere ecdadımızın yadigarıdır ve emanetidir, yani babalarımızın, dedelerimizin, şehitlerimizin bize emanetidir, bizimdir. Bizim orayı korumamız, kollamamız lazım, sömürtmememiz lazım, Efendim, geliştirmemiz lazım, hizmet etmemiz lazım oraya, bunların hepsi önemli şeylerdir.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 kendi ülkelerinden daha serbest hareket edebilmektedirler. Büyük ölçüde diyorum, tamamen diye, diyemezsek bile. Kendi ülkelerinden daha rahat hareket edebilmektedirler. Bunun sebebi, bu ülkelerdeki insanların kendi hürriyelerine, haklarına efendim karşı çok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 Buralarda bazı şeyler daha rahat yapabiliyor. Türkiye'de yapılamayan, engellenen, zorluk çekilen konularda buralarda daha rahat, rahat çalışılabiliyor. O halde o çalışmaları da tespit etmemiz lazım. O çalışmaları da yapmamız lazım. Bu bakımda e, sizler önemlisiniz. Yurt dışındaki efendim Türkiyeliler, Müslüman kardeşlerimiz çok önemlidir efendim.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 daha çok çalışma yaptım. Bu bir senelik çalışmanın sonucunda, Allah'a hamdü senalar olsun, şu anda İngiltere'de bir, üç dönüm arazi üzerinde, üç katlı bir okulumuz ve bir kotku mescidimiz vardır.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 temenni ediyorum. Bunlar düşünülsün. Ve bu toplantılardan yurt dışı çalışmalarımız için efendim, çok e, olumlu, verimli sonuçlar çıksın, tavsiyeler çıksın, fikirler üretilsin ve biz onları önümüzdeki yıllarda, yani bu toplantıdan bundan sonraki toplantıya kadar bir zamanda başarıyla uygulamaya çalışalım. Böylece günden güne e, yurt dışında müesseselerimiz köklersin, kuvvetlensin. Biz e, ülke olarak ile birleşmeye karar vermiş bir ülkeyiz. Yönetimimiz Avrupa ile birleşmeyi amaçlıyor. Bunun için müracaatını yapmış bir ülke. Onun için e, eğer bu birleşme bir gün takip ederse süreç devam etmektedir. Müracaat yapılmıştır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 Müzakere edelim. Efendim, sonuçlara varalım ve bu toplantımız böylece bize üşük dursun. Allahu Teala Hazretleri çalışmalarımızı hayırlı, verimli, efendim, olması nasip etsin. Güzel fikirlerin ortaya çıkmasını, güzel eserlerin, güzel efendim, kararların alınmasını nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına, saadetine cümlemizi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve